Ee, vitir namazını kılarken vitir vacip şeklinde e, yani bu ibare kullanmamız gerekir mi yoksa niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya vitirin yeterli mi? vitirin vacip olduğunu söylemeye gerek yok yani, niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya bu kadar yeterlidir ee, mesela, diğer vakit namazlarında da mesela öğlenin farzını kılmaya niyet Hı -hı. ettim ee, bu kadar yeterli ama çünkü öğlenin namazında sünnetler var, farzlar var. Onun için birbirinden ayırt etmek evet. lazım. Yoksa e, vitrin namazını kılarken e, zaten vitrin ne olduğunu biliyoruz. Hanefi mezhebine göre vaciptir, diğer mezheblere göre sünnettir. Tek bir e, namaz zaten. Tek değil. bir namazdır. Yani bir namazın... Belli, hükmü belliyse artı onun vacip olduğunu söylemeye gerekiyor. Bayram namazlarında da olduğu gibi hmm. veya cuma namazında olduğu gibi niyet edin farz olan cuma namazını kılmaya demeye gerek yoktur. Niyet evet. edin cuma namazını kılmaya. Belli zaten farz olduğu onun. Evet.